Dönümüne 150 lira diyordu. 150 bir deseniz yaramaz bana. Baştan verdiğin 1500 lirayı da sayışırız Bizim tarla devci çapbarın topraklarıyla çevriliydi üç yönde, ağzının içinde gibi. Başka alıcılar çevresinden bile geçmiyorlardı tarlanı. Uyanamazdım sabahları.